Merhaba, Karantin Ebelle'yi programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem, bugün Milli Eğitim'de rehber öğretmenlik yapan, aynı zamanda da 31 yıllık halam olan Ebru Taş Demirteck'le birlikteyiz. Tekrar merhaba, ben Zeynep. Nasılsın Ebru Hocam? Teşekkür ediyorum, sizi sormalı. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Aktif bir öğretmen olarak pandemi sürecinde hayatında nelerin değiştiğinden bahsederek başlayabilir misin Ebru Hocam? Ee, aslında şöyle... Şubat tatilinden itibaren biz de böyle yavaş yavaş basınla, medyada almaya başlayınca yer ne olacak diye düşünmeye başladık. E, Milli Eğitim Bakanlığı ilk başta iki haftalık bir tatil verdi. Zaten onun bir haftası bizim normal e, seminer dönemimizdi. Geçici bir şey olduğunu düşünüyorduk biz bunu. E, fakat sonra birdenbire süreç uzayınca e, okula gitmemek herhalde burada en önemli şey o oldu. Çünkü birdenbire ne yapacağımızı düşünmeye başladık arkadaşlarla birlikte. Bir de teknolojik olarak bunun altyapısının olması gerekiyor. Hem bizim açımızdan hem karşı taraf öğrenci açısından da. Bize herhalde en çok irdeleyen buydu diye düşün, söyleyebilirim. Bu dönemde aslında eğitimin anlamını ve amacını da çok tartışıyor olduk. Evet. Uzaktan eğitime geçmek normal bir zamanda değil bir kriz anında yaşandı çok hazırlıksızlıkta aynen şeyi sormak istiyorum Bu kriz anında böyle bir eğitimi bir anda online platformlara taşımak hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde nasıl bir etki yarattı? Aslında şöyle söyleyeyim, şimdi bir kere teknolojiyle bağışık olmak gerekiyordu. Ben mesela teknolojide çok barışık bir insan olduğumu düşünüyordum bu süreçte. Hatta e, işte zoomla ilgili ilk desteğimi de senden almıştım nasıl olacak, nasıl bitecek diye. E, adapte olmaya çalıştık. Birlikte özellikle iletişim içerisinde olduğumuz öğretmen arkadaşlarla hani bu süreci ne yaparız, ne ederiz. Bir de şimdi e, burada benim çalıştığım grup ortaokul ve ilkokul grubu. Mesela şeyi konuştuk onlarla ilk. Evet başlayalım ama işte çocuklar için hani hem öncesinde ekran süresini kısaltın diye verdiğimiz eğitimler vardı. Ama şimdi ekrandan bir eğitim olacaklar. Bunu çok sıkmadan öğrencilerin birlikte arkadaşlarını görebilecekleri bir alana dönsün diye konuştuk. Daha pratik, daha ev içerisinde yapılabilecek şeyler. Ama ben bu süreçte işte velilerimi aradım pek bir. E, hepsinin ortak temennisi okulun bir an önce açılmasıydı. <gülüyor> Çünkü yani, veliler de işe gidemeyince bu sürecin içerisinde, anne baba da çocukla birlikte evde olunca e, hem ödev yapmadı, hem çocukla birlikte vakit geçirmedi. E, daha fazla. Normalin kat kat üstünde bir zaman olunca herkes okulun dört gözle açılmasını bekledi. E, bir de mesela şeyi çok yaşadım ben. Velilerin bu işte bu açık nasıl olacak, nasıl kapanacak bu süreçte öğrenciler derslerinden geri kaldı. Ee, ama ben onlara hep şunu söyledim. Yani bu sadece bizim ülkemizde ya da bizim yaşadığımız bölgede olan bir şey değil. Tüm dünyada böyle. Dolayısıyla bakanlıklar da buna göre adım atacaklardır. Yani Kimi Milletim Bakanlarınızı kim yeni açıkladı. Gelecekleri işte hem daha erken bir programla telafi eğitimlerine başlayacak. Hem hafta sonuna devam edecek. Burada en önemli şey aslında e, bence öğrencilerin sağlığıydı. E, o noktada biraz zor bir süreç oldu çocukların da evde kapanması açısından diye düşünüyorum. E, öğretmenler açısından bu durum nasıldı? Bizim için de zordu. E, çünkü şimdi şöyle sınıf ortamına girdiğinde bile e, her öğrenciye aynı şekilde ulaşabiliyor muyuz acaba diye düşünürken ...online ortamda ulaşmaya çalışıyorsun ama e, işin ilginç tarafı, dersten uzak olan bazı öğrenciler online eğitime daha aktif katıldılar. Yani bu da ilginç e, çünkü çocuklar şöyle, işte daha zamanı kendim planlıyorum, i̇şte online eğitim saatleri daha uygun, sabahın köründe değil mesela, kapattığım için. E, bana göre daha uygun, hatta böyle devam etsin diyenler oldu yani bu noktada. Hani sosyal bilimlerde tek bir doğru yokturun. Güzel bir sonucu oldu aslında bunu hala yaşıyoruz. Bence ileride göreceğiz bu sonuçlarının neler olduğunu. Verimli yanları da oldu dedin bu anlamlı ama bir yandan evet. da sınava giren öğrenciler gibi büyük bir zorlukla da karşı, evet. karşı karşıyayız. Bu dönem onlar için ayrı bir zor. Senin de Aynen. lise geçiş, sınavına hazırlanan bir kızın var öyküsü. Evet. O bu dönemi nasıl geçiriyor? Bir ikincisi evde karantinada sınava hazırlanan bir kız annesi olmak senin için nasıl bir deneyim? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şimdi şöyle, aslında öyküsüyle çok zorlanmadık. Bu biraz tabii ki... Ee, onun kendi odasında tam tüm bir ergen olmasıyla ilgili onun şöyle bir tespit oldu ergenliğinin en güzel günlerini sizinle aynı evde geçiriyorum dedi. <gülüyor> o yüzden ilişkimizi mesafeli tutmanın yararlı olacağını düşündük anne baba açısından. Ee, bir diğeri de e, şimdi bizim yaşadığımız bölge açısından e, bahçeye çıkabiliyoruz, vakit geçirebiliyor. E, sıkıldığı zaman bu tarz aktiviteler yaptık ve günlük rutinimizi biz çok bozmadık aslında. Mesaiye gider gibi gece belli bir saatte yatıyoruz, sabah belli bir saatte kalkıyoruz onun ders çalışması. Ama tabii bu süreçte şimdi lise giriş sınavı iki basamaklı bir tanesi merkezi yerleştirme, sınava hazırlanan bir kitle var. Bir diğeri de yerel yerleştirme dediğimiz bulunduğu bölgelerde, hani evine en yakın olduğu ve lisesini e, planlayan Onlar için zannediyorum biraz kargaşa oldu. Şöyle e, mesela öğrencilerimiz çoğu teknolojiye yöneldiler. Biz onu bizi yani, biliyorum. E, gece ve gündüz kavramı değişti bu noktada ücretleri bozulduğu için. Bellilerden de bu yönünüzde bir bildirim aldığım için öyle söyleyebilirim. Bizim için hani çok e, zor bir süreç olmadı şu ana kadar. Ama bundan sonra ne olur bilemiyorum. Biraz önce aslında bu gençlerin sosyal medyayla ve teknolojiyle kurduğu ilişkiden biraz bahsettin ama şey de merak ediyorum, kontrollü bir sosyal medya ve teknolojiyle daha bilinçli bir iletişime geçmeyi ya da onu kullanmayı, kullanmanın eğitimlerini sen zaten sıkça veriyordun okullarda. Evet. Hem ailelere evet. hem öğrencileri. Bu pandemi döneminde yetişkinler olarak biz bile sosyal medyayla farklı farklı iletişimlere girdik. Çünkü Hı. yan yana bedensel olarak gelemediğimiz için bir noktada buna ihtiyaç duyduk ki gençler de yani hani öyküsudan da biliyorum bir ergenin ergenlik dönemini ailesiyle değil arkadaşlarıyla geçirmesi gerekiyor Kesinlikle. ki o sosyalleşmeden ve arkadaşlarından öğrensin daha özgürlük alanı çıkıp çıkıp biraz kendini bulsun diye bir hani rehber öğretmen kimliğini de sormak istiyorum gençlerin bu dönemde sosyal medyayla ve teknolojiyle kurduğu ilişki Onları nasıl etkileyecek? Ya da bizim ilişkimizi onlarla ve ailelerin ilişkilerini onlarla nasıl etkileyecek? Aslında bunu biraz bize zaman gösterecek. Şimdi şöyle, e, bu pandemi sürecinden önce mesela ben çocuklara özellikle işte e, siber zorbalığı anlatıyorum. Yani Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir şey bu. Bununla işte ilgili küçük videolar izletiyorum. Hatta en son çocuklara mesela işte... E, Profil resimlerine mümkünse kendi yüzünüzü koymayın diye anlatıyorum hepsini. Velilere de bunu söylerken birdenbire bizim bu noktaya döndük. Yani teknolojiyle birleştik. Burada şunu hep söyledim ama ben, evde de benim bir kızım olduğu için. Teknoloji kesinlikle yasaklanacak bir şey değil ama önemli olan kontrollü bir kullanıcı olmayı öğretmek. Çünkü ne her zaman rehber öğretmen olarak ben çocukların yanında olacağım ne de anne babalar çocuklarının yanında olacaklar. Yani güvenli internet kullanmak, zaman zaman çocuklarıyla bu konuda oturup sohbet etmek, girdikleri siteler hakkında yorumlar yapmak, ee, ya da mesela ben bir ergenle yaşadığım söylüyorum, delilere de çok söylüyorum. Zaten bu YouTuber'ları oturup birlikte izleyin. Yani çocuğun gözüyle ve bir de kendi gözünüzle eleştirin ki, burada tabii eleştiri tırnak içerisinde size eleştiri olumsuz algılanıyor. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Geri bildirimi bir anne baba olarak verdiğiniz zaman yönetimlerini alacaksınız. Yani e, ama sabah bir araştırma okulda mesela ekran süreleri 3 saatten 5 saate çıkmış. Yani e, çünkü bu süreçte herkes en kolay nereden takip edebilirim haberleri? İşte internet ortamında dediği içinde ya da girdiği mecralar farklılaştığı içinde e, arttı tabii ki. Ama buradaki hani bu bir süreç e, dolayısıyla bu geçtikten sonra e, bence burada yine kontrollü kullanıma dönülecektir. Kontrollü kullanmaya da gayret ettiklerini düşünüyorum. İyimser olmak istiyorum <gülüyor> Peki sosyal mesafe kavramı sana ne düşündürüyor hocam? Ee, sosyal mesafe geçen e, öğretmen arkadaşlarla bir araya geldiğimizde de yanlışlıkla kullandım. sosyal de değil mi dediler? Fiziksel mesafe. Ama zannediyorum bunu İngilizceden çevirisi sosyal mesafe. Ona bakmıştım ben. Bu yılda herhalde oktordur sözlüğüne girecek kelime galiba bu sosyal mesafe. Şimdi fiziksel mesafe konusunu biz dediğim gibi Şubat tatil dönüşü çocuklar özellikle hem toplu yaptığımız görenlerde hem de sınıfa girip müdür beyle anlatmıştık. Aranızdaki mesafeye dikkat edin. İşte hapşırırken öksürürken burnunuzu silerken bir sakın kişisel hijyen önlemlerini özellikle anlatmıştık. Ama toplum olarak tabii ki bizim için biraz zor. Çünkü bir sırılmayı öpmeyi çok seven bir toplumuz. Hele ben bunu şöyle e, İstanbul'da bir Anadolu sesinde çalışıyordum. Buraya gelip ilkokulda, e, ortaokulda çalışmaya başlayınca çocuklar böyle birdenbire sarılıyorlar. Çok garip gelmişti bana. Çünkü lisede böyle bir şey olmayınca e, bunu okul dönüşü, mesela ben de Ayşe'ye düşünüyorum. Nasıl olacak? Şimdi çocuk sarılmak isteyecek. Dur, dur mu? Diyeceğiz orada. Yani bunu biraz e, işin içine girince göreceğiz açıkçası. E, bu konuda bir şey söylemek için henüz çok erken diye düşünüyorum. E, Ama çocuklar da bu konuda bilinçli yalnız. konuda da söyleyeyim. Yani şimdi mesela çıkarken özellikle çarşamba günleri tüm maskelerini falan çok dikkat ederek çıkıyorlar. Yedek maskeler, uzak mendiller, peçeteler her şey alıyor yanına. Öğreniyorlar hızlıca aslında. Hepimiz için farklı farklı aslında deneyimler de oluyor bu dönemde. Böyle evet, yeni evet. alışkanlıklar evet. ya da eskileri bir gözden geçirme. Şeyi merak ediyorum, senin için bu dönemde Kendinle ilgili fark ettiğin ve bu pandemi sonrasında ya da hani tırnak işareti içerisinde yeni e, normalde hayatını adapte etmek isteyeceğin şeyler var mı? Evet, ekmek yapmayı öğrendim. Ben de o kervana katıldım. <gülüyor> e, hatta şey vardı, bununla ilgili bir tweet vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Deniz İlker'ı o paylaşmış ekmekleri. E, neden hani birçok şey yapıyoruz ama bunu paylaşıyoruz. Hani psikologlar bunu da açıklasınlar diye yazmıştı. Herhalde e, ...olmayan bir şeyi yapıyoruz. Yani onu işte maya birleşiyor... ...ama hep görsellik çıkıyor... ...ve ekmek de bizim toplumun en temel ihtiyaçlarından... ...bir tanesi galiba. Ekmekle ilgili deneyimim oldu. Ee, ama hani bu süreçte... E, ...biz de aslında... ...çalışan anne baba olarak... ...çocuğumuzu çok vakit geçirmiyormuşuz ...onu fark ettik. Yani... Genellikle hani bir şey söylüyorum, ahmetler ölmezsiniz, çocuğunuz çok şanslı. Hayır aslında öyle bir şey yok çünkü mesela gelince evde de bitmeyen ve Türkiye'de kadın olmanın gerektirdiği işte yemektir, işler, diğer işlerdir. Onlar devam ediyor Biraz daha onunla kaliteli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu güzel oldu herhalde sizin açımızdan bir de son bir şey sormak istiyorum daha küçük bir yerde karşıladınız aslında pandemi evet. İstanbul'da değil biraz bu deneyimden de bahsedebilir misin yani bir bahçenin olması biraz daha müstakil bir evde oturmak nasıl bir deneyimdi ne kadar anladınız pandeminin gerçekten geldiğini yani bizim İstanbul'da özellikle yaşayan konuklarımız çok da senin anlattığından farklı deneyimler paylaştılar ama senin anlattıkların bana sanki pandemi bir tek İstanbul'a gelmiş Ayvalı'ya gelmemiş gibi <gülüyor> Hissettirdi. Biraz da burada bir kıskançlıkla <gülüyor> söyleyelim. Seziyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle e, pandemiyle ilgili benim şöyle bir şeyim var. Onu paylaşayım. Şimdi biz Ayvalı'a geldik. E, burası İstanbul'dan sonra küçük bir yer olunca e, vakit e, geçirmek için bir takım kendinize küçük şeyler ediniyorsunuz. Ben de bunlardan bir tanesini yaptım. İşte halk gitmeye başladım. Burada. E, orada da halk eğitim merkezine bağlı bir, bir bilgi yarışması yapılıyor. E, i̇ki yıldır katılıyoruz biz bu bilgi yarışmasına. E, o halk eğitime bağlı kurslar O ha, Bilgi yarışmasının yarışmacılarından biri olarak ben pandemiyi biraz çalışmıştım. Soru gelebilir diye. Ama orada en ilginç nokta şuydu. Bu e, anda boşanmaların arttığıyla ilgili bir söylenti var. benim çok ilgimi çekmişti. Hatta bizde böyle iki haftalık şey verilince e, bu pandemiyle ilgili bir ara tatil. Ben de eşime şey dedim, bu anda boşanmalar artmış, ona göre kendinize bir takım neler alalım. Aynı evin içinde birlikte yaşayacağız diye. Şimdi bahçenin olması gerçekten çok iyi arttı çünkü bahçeye çok sık çıkabiliyoruz, bahçede çalışıyoruz. Ee, şimdi domates, biber ve salatalık ettik mesela. Bunlar da biraz sizi kıskandıracak şeyler galiba. <gülüyor> bir diğeri köpek var, köpekle birlikte vakit geçiyoruz, o zaten bir metayemesi alıyor. Ee, aslında söylediğin çok doğru bir ben burada çok anlamadım kendi adıma söylemek gerekirse. Çünkü kurban olarak da işimi seçtim markete gitmesi konusunda. Pazar ve market donunda olunca ben hiç gitmedim. Ee, geçenlerde bir pazara gittiğimde mesela parayı verip üstüne almadığımı fark ettik. <gülüyor> Uzun süredir düşüş çıkma böyle bir etkisi oluyor. <gülüyor> bir de insanlar hani... Bazen kendime bir kimsetim gibi hissettim. Çünkü herkes maskeli dolaşıyor çarşıda. Ee, bir de şimdi Ayvalık merkezde gelen herkes biliyordu. Normalde herkes işte bir selfie çeker orada. Her yer bomboş. Selfie çekenler yok. Bu çok garip yani. geldim. <gülüyor> ee, yani o noktada biraz e, İstanbul'dan gelip hani böyle bir yerde yaşamak çok doğru bir kararmış diye düşünüyorum ben. Kendi adıma bunu da zaman zaman paylaşıyoruz zaten. O yüzden biz çok anladık diyemeyeceğim. Tek anladığımız nokta mesaiye gitmek. Öyle diyebilirim. Çok teşekkürler. Bir şanslı konuğumuzla bugün birlikteydik. Karantinayı Ayvalık'ta karşılayan Ebru Hoca'ya. Teşekkür ederiz. Karantina Belli'nin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.